O rabta konusuna kadar dediğin tamamen aynısını düşünüyorum. Aynısını biliyorum. Ama son rabta konusunda da hocamın anlatmak istediği bazı özel rabta türü ya da şeklinden kast ediyor. Yoksa bir insan peygamberimizi düşünmüş olması da bir rabtadır. Bir insan efendim iyi insanlar düşünmüş olması da rabtadır. Rabtanın da ne anladığımızla ilgili bir şey. Mesela bir erin komutanla Emrine olması, emrine girmesi ve istediğini ona efendim danışması, onun diye istediğini yapmış olması da rabıtadır. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir er komutanın emrini yerine getiriyor. Bunun adı rabıta. Onu düşünmesi, onun emrinden başka kimsenin emri yerine getirmemesi de rabıta. Bunu inkar edemeyiz. Ama orada anlatılan şey mesela putlaştırılan rabıta şeklidir kutlaştırmaya giderse yani şekil, şemail vesaire. Evet. Ee, bu açıdan da yerden göğe kadar bu tenkitler haklıdır. Şimdi başka e, ben aslında birçok konular anlatıldı. Rabıta tefekkür demektir. Nedir Galbi Kalbi İlallah? Rabıtanın tarifini ben İmam Rabbim yaptığına göre söylüyorum. Rabdül Kalbi ilallah kastedilen nedir diye anlamak için Rabtul kalbi ilallah ve kat'u sivallah. Kalbi Allah'a bağlamak ve Allah kalpten Allah'tan başkasını silmek, yok etmek. Bu şekilde bu manada evet buna karşı gelme mümkün değil. Çünkü bir yerde değil en azından dört yerde ravut'tan bahsediyor. Bir tanesi o sureyi e, tevbe 2. ayet olacak yanılmıyorsam. Bir, diğerlerde Muhsin Aleyhisselam annesiyle ilgili olaylarda Taha Suresinde birçok yerde e, geçmekte Rağbate olarak e, aracı yok gibi falan manasında söyleniyor. Bu aslında kastedilen şey neyle? Neyi buradasınız? Aracı yok derken neyi kastediyoruz? Kastedilen şey aynı ruhbanlık gibi bir aracı. Yani ben gideceğim, falan kişinin yanına varacağım. O benim günahımı affedecek. Benim de günahım affolmuş olacak. Böyle bir şey yok. Çoğu zaman tarikatlarda az önceki bu birkaç örnek verdiler. Bunların bakış açısı da böyle. Gaybi biliyormuş koyan. Şeyh Efendi gaybi biliyormuş. veya bunlar da biliyormuş. Yani bu, bunlar saçma. Bunlar tarikat gerçek tarikatta yoktur. Cahillerin eline bir mertek verirsen onu dünyayı biliyorum zanneder. Bir yalan söyle. Yani böyle cahillerin eline verilen bir yalan söz e, ayetten daha geçerlidir. Bir rüya görür doğru mu yanlış mı? Gelir burada ayetten hadisten daha değerli olarak anlatır. Ve ondan sonra biz de uğraşırız o delilin attığı bir lafı. Efendim, Müslümanlar birbirlerine girer, uğraşı durur. Birbirlerine hocaları dövüştürürler. Yani akıllı hocalar da bunu öğrendi artık. Bunda dövüşmüyoruz yani. Anlısı yani yok. Kuyuda bir tane taş var. Biz çıkarmaya uğraşma. O taş zaten var. Akıllı olmayan o taşı görüyor. Yani herkes onun için uğraşsın diye. Hiç de yok. Biz zaten sohbetlerimizde böyle serpiştiriyoruz. Bu gibi doğru e, olan nedir bunları anlatıyoruz. Efendim birçok şeyde yazdığınız zaman e, ben takip etmekte bir gün akşam üzeri zorlanıyorum. E, başka da öncelikle tekrar söyleyeyim, Muhammed Sefa Hocam yerden gelip ye kadar aynen haklı tabii onun rabitayı kabul etmiyorum dediğini bir parantez açarak ben de kabul ediyorum. Şu manada. Yani e, puta taparcasına şirke gidecek şekilde bir rabita yasaktır. Abdülgalin Esler bu konuda şöyle söylüyor. E, bir şeyhini insan ilahlaştırdığı andan itibaren şirktir. Allah dostu da olsa, peygamber de olsa onu ilahlaştırma noktasına getirdiğin andan itibaren şirktir onun için bütün bu bu işin ehli olanlar bilenler hem dini bilen e, hem de maneviyat ehli olanlar bu işten haberdar olanlar bunu söylerken bizim şuradan bir tane meczub çıkmış gelmiş ahırdan çıkmış gelmiş efendim sahibinin sözünü dinlememiş onlar normalinde şu anda hiçbir yerde konuşmaması lazım çünkü bu şekilde meczubane insanlar şizofrenik bir durum arz ederler ee, bir cümlesi, öbür cümleyi naksedir. Kırban soru sorabilir miyim? Cümleyi tamamladım, bitti mi yani? Evet, başka konuya geçeceğizsek buyur. Yok bu rabıtayla Abi, alakalı az evvel bahsi geçmişti işte e, Esma hocamız demişti de, bir kadının evet. e, erkek şeyhin resmiyle rabıta yapması mahsuru vardır olmaz falan diye e, o vekilin resmini mi şey yapıyor e, rabıta yapıyor diye böyle bir mevzu geçtiği de o olayı da birazcık aydınlatır mısınız? Bu el verme olayında vekil tayin ediliyormuş. Evet. İntisap ederken vekil aracılığıyla bu rabıtada evet. da o vekilin resminde mi rabıta yapılıyor? Nasıl oluyor hocam bu? Resme rabıta şirktir öyle bir şey yok. Sadece hiç görmemiş bir kişi. Hocam etme resme rabıta şirktir diyorsunuz ama resmî rabıta şirk değildir. Niye öyle diyorsunuz her tasavvufçuda? Olmaz. Başka Kesinlikle. bir şey söyleyeyim ama şimdi e, resmi var. düşünerek e, o resmi Ses. putlaştırmıyorsa niye Başkasına şirk olsun düşünür. hocam? Aynen. Onu düşünüyor Başkasına sadece. Başkasının e, demiyorum. Denken, bir dakika. Resmi önüne alır da resme bakarak yani, rabıta yapıyorsa şirktir. Rabıta ruhen olur. Düşünceli olur. Ruh